Bunlar hep şu karık sesli, boyalı kadın içinde. Sonra dirseklerini masaya dayadı, çenesini avuçlarının içine aldı, bu halka baktı. Şimdi iyice kalabalık vardı. Dükkanını kapadıktan sonra eğlenmeye çıkmış berberler, tüccar yazıcıları, esnaf çırakları, bir İngiliz yük vapuruna mensup 5-6 gemici, tiyatroya iğralıp da lalasıyla gizlice anlaşarak şuraya gelivermiş bir çocuk, her gece mahalle kahvesinde iskambil oynamaktan bıkıp da bir akşamı bey olduğunda geçirmek isteyen bir bey. Bütün bu halk şurada bulunduklarından memnun gibi görünüyorlar. Gördüklerinden, işittiklerinden pek si de eğleniyorlarmış gibi gülüyorlardı. Pervasız kahkahalar, geniş tebessümler, baygın nazarlar. Sonra bir sürü alkış. Sebep türlü emrazla karılmış sesiyle, türlü sefaatlerde yıpranmış boyalı suratıyla, şu duman dolu kahvenin pis havasına karşı söylediği, daha doğrusu bağırdığı müstekreh bir Alman şarkısının anlamadıkları letafeti ne? Senin için ölüyorum derken bacağını kaldıran, mehtaba karşı gezelim derken polka oynayan, şurada bir biftekle bir tabak makarna dilenmek için kim bilir nerede işitip ne yolda indiği değişikliklere uğrattığı bir parçayı, her gece şurada iştirak pazarına çıkaran bu karının gülünç vaziyetlerine mi Ahmet Cemil bunların hiçbirisinden haz almazdı. Bu alemde bir letafet olmak lazım gelse, onun bir başka tarzda olması lazım geleceğini düşünürdü. Onda bir illet vardı. Her şeyinde, hatta sefalette fuşta bile bir zinet, bir zarafet olmasını isterdi. Esasen çirkin olan bu şeylerin hiç olmazsa aldatıcı gösterileri olması lazım geleceğine kanaat idi. Onun için şu yaşına kadar birçok refiklerinin eğlencelerinden ayrılarak bütün bu alemlerden uzak kalmış, hele iki kere ne olduklarını anlamak için tesadüfle girdiği bazı muhaşaka pazarlarından bir daha oralara antet etmemek ahdiyle çıkmıştı. Burada ne var? Bu halk bunun nesini aldanıyor? Bunu bir türlü anlayamazdı. Sahnedeki karıyı 3. defasında alkışlamadılar. Artık bundan bıkmış göründüler. Bir başkasının gelmesi için herkes sükût ediyordu. O zavallı da sahnenin kenarında tekrar davet olunmaya intizar ederek duruyordu. Sükûtu görünce kayboldu. Ahmet Cemil bunu da fark etti. O vakit demin nefret ettiği bu kara hakkında adeta bir merhamet duydu. Ah bu hayattaki fecaiayı hissettiler acaba bu kayıtsızlar grubu Şu sefaletin karşısında böyle gülerler mi? Şu zavallı kadın için bu sanat da yavaş yavaş elden çıkmaya başlamış. Massa eğlenmek için iki kere lütfen kendini tekrar sahneye çağıranlar üçüncüsünde bıktılar. Yarın iki kere de çağrılmayacak. Öbür gün bir defa bile görülmesine müsaade olunmayacak. Nihayet kahvenin müsteciri mukaveleyi tecditten imtina edecek. O zaman hadi daha aşağı bir yere. Bir kadın Bir kere uçurumlardan yuvarlanmaya başladığı mı artık sukûtuna hatime verecek nokta yoktur. Ne kadar aşağı düşerse düşecek yerler o kadar çoğalır. Nihayet düşe düşe bu zavallı mahluk nerelere kadar düşecek? Halbuki bu biçare bu kahbenin şu köhne sahnesine düşmek için kim bilir nerelerden geçmiştir. Şimdi bir meyus nazarla kaybolduğu şu sahneden 10 sene evvel mesela Viyana operasında figuran Korist vel hasıl bir şeyiymiştir. O vakit bir operanın arasında söylediği, topu topu 2 mızraalık bir parça yahut bir balette giydiği tüllü tüülü bir elbise için yüzlerce adamlardan iltifatlar dinlemiş, demetler almış, demetlerin içinde mücevherler bulmuştur. Sonra yavaş yavaş sükût, yorgunluktan mütevellid bir ihtiyarlık, her gün çehresinde tamir olunacak bir fazla harabi. Dişler bozulmuş, sesi karılmış, yanaklar çökmeye başlamış. Nihayet işte şu müstekreh karı. Acaba henüz sap bir genç kızken ya bir mağazada satıcı ya bir çiçek imalgahında işçiyken henüz hayatından bir aşk ihaneti geçmeden bu neticeyi göstereydiler. İşte annenin dizinden kaçacak olursan buraya geleceksin diyeydiler. Bugün şurada şüphesiz betbağlığın Bütün acılığını hissettiği halde gülerek bağırmaya çalışan bu mahluk mesut bir aile annesi olmaz mıydı? Ahmet Cemil yine sükûhta mecbur oldu. Şimdi sahneye diğer biri çıkmıştı. Bir Fransız romansiyeri düdük bir sesle İspanyol bestekârı İradier'in meşhur palomasını öttürmeye başladı. Hemen herkesin bildiği bu parçaya birçoğu pes sesle iştirak ettiler. Artık Ahmet Cemil dinliyordu. Havalar uzaklaştı. Muganniyeler birbirini takip ediyordu. Romanyalı bir kız Rumca, Yunanlı bir karı İngilizce parçalar okudular. Muhtelif lisanlardan şu sahnede türlü beşel nesiller arasıda garip izdivaçlar icra ettiler. Nihayet biri bir İskoçya dağlısı kadar iri bir Alman karısı sahnenin tahtalarını çatırdatarak göründü. Ahmet Cemil bu muhip şekle bakmakla meşguldü. Birden Ahmet Şefki efendi konuyu dürttü. Baksana bizimkide baksana Ahmet Cemil başını çevirdi. Salonun kapısında ayakta gözleri sahneye merkuz Racici gördü. Yavaş sesle "Biz şaşkınlık etmişiz. O içerideymiş. Anlaşılan bu karıyı seviyor. Bitirsin de yanlarına gidelim." dedi. Artık her ikisi de sahneyi unuttular. Dikkatleri hep Racici'nin hayran aşık vazına mevkufdu. Raji orada kapının kenarına dayanarak güya şu alemi görmüyormuş, önünden geçen garsonların çarpmasını hissetmiyormuş gibi gözlerini sahneden ayırmayarak yalnız her parça bittikçe halkın alkışlarına iştirak ederek duruyordu. Nihayet alkışlar bitti, iri Alman karısı Büs bütün kayboldu. O vakit Raji de etrafına bir göz gezdirmeyi bile fazla budarak çekildi. İki Refik nazarlarıyla Raji'yi takip ettiler. Ahmet Cemil'in tahmini doğru çıktı. Raci, muganniyelerin dinlenme yeri yahut saf derunların mezbası olan hususi daireye girdi. Burası o kadar hususi bir dairedir ki, kırk paralık şeye kırk kuruş vermek fedakarlığına katlanabilen herkes buraya girebilir. Ahmet Çevki Efendi, arkadaşını kaldırdı, yavaş yavaş, biraz mahcup, ilk defa girilen yerlerin iras ettiği tereddütle buraya girdiler. Şimdi gözlerinin önünde garip bir manzara vardı. Bulundukları yer, küçük denmeyecek iki odanın birleştirilmesiyle hasıl olmuş genişçe bir yerdi. Özerleri keten örtülü kanepelerin, kadife iskemdelerin, mermer masaların olanca kuvvetiyle açılmış Çizgili avlulu lambaların, soluk aynaların miskin ahenginden terekküp eden bu manzara, tek gözlüklü birisinin gözlüğünü sürmeli gözüne uydurmaya çalışarak şu tuhaflığına sahte kahkahalarla gülen bir Fransız karısı, kanepelerin birinde yanındaki yaşlıcı efendinin müsaahit nazarı altında karşısında esneyen, Türkçe bilmez, galiba Romanyalı bir kızın güya parmaklarındaki yüzüklerini muayene etmekle meşgul mahçup Mukteriz henüz çocuk denilecek kadar genç bir bey birkaç haftarının daha veriyoduna intizaren ipekli eşfaplarını sallıya sallıya piyasa eden etrafta bulunanlara pek mühim ve tuhaf bir şeyden bahsediyorlarmış zannını vermek için bir dakikada beş kere gülen iki karı ötede biri de daha bazı zümrelerle tekellüm ediyordu. İkardeş Bir kenara oturdular. Raci ta ileride, aynanın içinde, sahnenin yorgunluğundan bozulan simasını tamirle meşgul maşukasının arkasında, aynanın içindeki suratına gülerek duruyordu. O hiç tebessüm etmiyor, racinin orada bulunmasından dolayı sıkılıyormuş gibi duruyordu. Nihayet karı, racinin mısır istirham tebessümüne karşı isyan ederek sert bir çehreyle döndü. Bağırarak, ''Ben istemez, git buradan.'' dedi. O vakit Ahmet Cemil zavallı Raci'nin perişan halini etrafına gezdirdiği melul nigahı görmemek için gözlerini çevirdi. Raci bir kelime bile söyleyemedi, iskemlelerden birine yıkılmak neviinden düştü. Ahmet Cemil Beyefendi dudakları arasında "İşte biçare karısının intikamı." dedi. Ahmet Cemil başını silkerek "Zannetmem" dedi. Bu gece başka bir müşteri bulmaktan meyus oluncaya kadar tertip edilmiş bir desise Ama Cemil yanılmamıştı. Raci oturduktan sonra, karı iri vücudunun üstünde küçücük duran başını sallayarak, indiği bir opera parçasını ıslıkla çalarak, kısa fistanın altında beliriren kalın bacaklarını ıslığın tarabı ile uygun askerce atarak yürüdü, yürüdü ta odanın ortasına gelince etrafına baktı. Boş olarak yalnız iki refiği gördü. Yanlarına geldi, sırıtarak eğildi. "Bir bira." dedi. Ahmet Şevki Efendi gözlerinin beyazına kadar kızardı, birbirine bakıştılar, karı cevapsız kaldı, sonra hiçbir lisana mensup olmayan bir istihfap sayhasıyla ''Pah!'' dedi. Askerce yürüyüşüne devam ederek sağdan geri yaptı. Raci bütün bu hareketleri uzaktan takip ediyor, arkadaşlarına bakıyordu. Karı gittikten sonra ayağa kalktı, yanlarına kadar geldi, gülmeye çalışarak ''Buraya siz de gelir misiniz?'' dedi. Ahmet Cemil Sudan bir cemahat derdi. Ahmet Şevki efendi otursana dedi. O vakit üç arkadaş arasında kesik kesik bir muhabbete başladı. Öteden birinden bahsettiler. Hiçbiri bahsi hepsinin beyninde yer tutan meseleye ircia edemiyordu. Ahmet Cemil gözlerini bütün bu muganniye alayından türlü milliyetlere, türlü memleketlere mensup, her biri başka bir fuhuş zemininde yetişmiş Bir başka alemden düşmüş, şu garip mahluk sürüsünden ayrılmıyor, bellisiz yaşları saklamak için kutusuyla boşaltılmış pirinç tozlarıyla, solgun dudaklara taranet vermek için yavaş yavaş neyarını kaybederek ibzalle sürülmüş kırmızı boyalar altında bu çehrelerin sırlarını görmeye çalışıyordu. Hiçbir zevkle tenfik olunamayan kıyafetler Eski ipek kumaşlardan, vaktiyle yapılmış esvap bozuntularından, karnaval esnasında kiralanarak iade edilmemiş kostümlerden kesilerek, birbiriyle uydurularak icat olunma türlü kılıklar. Birisi bir Norman diye köylüsü kostümünü andırır bir esbaba, mesela bir Pompadour baş yapmış, diğer biri Marie Antoinette yakalığı altına vaudeville sübreti gibi kısa fistan giymiş, dar işlemeli bir anlavut yeleğinin içinde buram buram terleyen şişman bir kadın, şu yeleğin altına peşleri yırtmaçlı bir çinli entaresini münasip görmüştü. Ahmet Cemil bütün bu iğrenç tuhaflıklardan, şu şakalaşan budalalardan ötede hala yanı başında beyim hadi diyen teşvik eden sulu efendinin bir türlü teşviklerine uyamayan sarışın güzel genç beyden nefrete benzer bir şey duydu. Burada bulundukça Raci'nin serbestçe muhalekasına mani olacaklarını düşündü. Ahmet Şevki efendiye yine yerimize giderim mi dedi. Raci'yi selamladılar, yerlerine gittiler.